مولا ينصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك فاير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعامه مولا ينصلي و دائما Ala habibika qayy lil halqi kullihimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselam Ala sayyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn Kıymetli dinleyenlerimiz biz ne kadar hasta olsak da şükür olsak da sizin derslerinizi ihmal etmiyoruz. Bugünden beri şekerim 400'ü düşüremedim aşağı. 400'den yüksek şu anda da seyrediyor. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini anlatmadan edemeyiz. Tebliğsiz duramayız ve sizler de bu hadis-i şeriflerden istifade etmelisiniz. Madem bu kadar Ağır hastalıklarla ve sıkıntılarla beraber bu fedakarlıklar yapılıyor Bu dersler işleniyor O zaman sizin de gayret etmeniz lazım İnsanları haberdar etmeniz lazım Allah için aramızda hak hukuk oluşuyor Sohbet hakkı bütün hakların fevkündedir Onun için ilim hakkı bütün hakların üstündedir Birbirinizi haberdar edin Rabbimizin rızası için Recep Şerif Haram ayının hürmetine Allah'ın ayında Allah'ın kullarına tebliğ yapın ve kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem belli anni ve bir ayet bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime ulaştırın buyuruyor bu yüzden biz onun görevlisiyiz hepiniz görevlisiniz onun ümmetisiniz canından çok sevdiği sabahlara kadar sizin affınız için hepimizin affı için ağladığı seçkin ümmetleriyiz onun bizim üzerimizde çok hakları vardır. Hadis-i şerif dersi, terhib-i terhib dersi, Sübheli Ahmet'in dersi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dersidir. Hadis-i şerif dersleri ona aittir. O buyuruyor, o duyuruyor. Biz on tarafından tercüme ediyoruz, çeviri yapıyoruz yani. Dolayısıyla bu derslere itibar edenler Allah'ın Resulüne itibar etmiş olur. Dinleyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlemiş olur. Hayattayken, Yanına gidenlere ne buyuracaktı? İşte bu hadis-i şeriflerden birini buyuracaktı. E şimdi de aynı hadis-i şerifleri bize okuyor. Ne fark eder? Şimdi sağ olsaydı bize ne anlatacaktı? Maçtan mı bahsedecekti? Siyasetten mi bahsedecekti? Haşa. Ayet-i hadisten bahsedecekti. İşte onun yolu devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecektir. Bizler ona hizmetçiyiz. Sizler de tebliğcisiniz. Her tarafa duyurun. Ve şu saatte bundan neftal bir iş olamayacağını, şu saatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemekten daha üstün hiçbir şey dinlenemeyeceğinin idrakinde olun. Ve şuurunda olun ki yarın ahirette kaybetmeyelim, hep beraber kazananlardan olalım, hidayet bulalım, ölmeden evvel tedarik görelim, kabre mezara indiğimizde salih amellerle inelim. Onlar bize ve yoldaş olacaklar. Yoksa yalnız kalırız, karanlık kata kalırız, nursuz kalırız, helak oluruz. Allah muhafaza Kimse bizim imdadımıza kabirde yetişemez. Dersimizde kaldığımız 53. hadis-i şeriften itibaren başlıyoruz. Ve ve rivat olundu. Annebü Derda'yı radıyallahu teala Ebu Derda Hazretleri sahabiden Yüce sahabi Şam sallallahu radıyallahu sellem Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem kâle şöyle buyurduğunu naklediyor. İnnel ittikâe. Şüphesiz sakınmak. Korumak. Ameli, amel üzerine. Yani bir ameli korumak. Mesela namaz kıldık. Bunu korumamız. Yani sevabını muhafaza etmemiz. Oruç tuttuk. Nafile mesela. Şimdi Recepay'ın oruçları çok faziletlidir. Bu ameli korumak. Yani bu, bunu muhafaza etmek. E, diyelim hacca gittik. Bir sevap kazandık. Bunu muhafaza etmek. Bozdurmamak yani. Ömre yaptık. Tavaf yaptık. Sadaka verdik. Hayır yaptık. İşte bunları e, korumak, muhafaza etmek eşittir. Daha çetindir. Minel ameli. Amelin kendisinden. Hani e, derler ya parayı korumak kazanmaktan daha zordur. On senede kazandığını bir günde harcarsın. Şimdi burada da namaz zor, oruç zor, yani ümre zor, had zor, ibadetler de tabii ki kolay işler değildir. Ön şartı var, içinde şartı var, apteci var, tağreti var, kuslu var. Yani bayağı bir bazı ameller daha da külfetlidir. Fakat bunu yaparsın, yaptıktan sonra bunu bozuk para gibi harcamak tehlikesi var. Ameli batırırsın. Onun için onun misalini veriyor. Çok acayip bir şey yani hiç. Geçen derslerde söyleyecektim de yani bunu da hatta başından ne acaba işler dedim sonra sırası gelmedi. Yoksa yani bunu da okuyacağım hesap etmiştim. Okuyamadım. Hepimizin başında her dakika maruz kaldığımız bir felaketten bahsediyor şimdi. Şimdi kainatın efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem dinlemesen bu tehlikeli uçurumlardan ne haber ne olacak? Neresi tehlikeli? Nereye girmeyeyim? Hangi yol çıkmaz? Hangi yol çıkar? Hangi yolda efendim, e, uçurma sürüklenirim, haberim olmaz. Hangi yolda batak var? Nasıl bilebilirim? Onun için mutlaka sohbet dinlenmesi lazım. Hadis-i şerifler dinlenmesi lazım ki kâinat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem bize uyarıları, tehditleri göz önünde bulundurularak efendim, tehlikeli geçitlere girmemek lazım. Tehlikeli çukurlardan sakınmak lazım. Şimdi mesela bir yola giriyorsun. Daha yola girmeden evvel ne yazıyor orada? Dikkat bilmem kaç metre ileride keskin viraj var. Veya ne yazıyor orada? Yol çalışması var. Hızlı girersiniz altından kalk çıkamazsınız. Veya bir adama vurursunuz çalışana. Yani senin uyarı levhaları vardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa e, Mevla'dan haberler almasa ve bize aktarmasa biz hep zaman tehlikedeyiz. Namazımız, orucumuz hepsi tehlikede. Hac, zekat hepsi tehlikede. Hiç kabul olunacak adam kalmaz ya. Bizi uyarıyor bak. Ameli korumak ameli yapmaktan daha çetinir. Ve inler racüle şüphesiz bir adam. Le'ye amelu elbette amel eder el amele. Bir amel salih yapar. Namaz, oruç, hac, zekat. Fe de bu yazılır. Melekler sağda solda duruyor. Hafaza melekler. Yazıcı melekler tarafından. Lehu kendisi için. Amelun bir hayırlı amel, salihun. Salih demek Allah'ın rızası üzere. Kabule elverişli demektir, salih. Yani görünüşte şartları haiz. Namazı, abdesti işte, niyeti vesairesi. Artık neyse, namazın kendine göre şartları, Kur'an okumanın ayrı bir durumu var. İbadetin, zikrin her birinin farklı farklı tabii önünde hazırlıkları var. Bu amel salihtir yazılır. Yani ne demek? Kabule elverişlidir, şayandır. Mamulün işlenmiştir. Bir bu amel fissirri gizli. Bir de şimdi bu amel hem salihtir hem de gizli amel işlenmiş. Ne demek gizli? İşte efendim gece kalkmış üçte veya dörtte. işte imsa var bir saat, bir buçuk saat, yarım saat neyse. Bu vakit zarfında... Abdest almış kimse görmemiş, karısı da uyuyor veya kadın yapıyor bunu, kocası uyuyor tabi, o da olabiliyor. Ondan sonra veya mescitte, yani tekkede, medresede, yani karı kocası da olmayabilir, bekar olur bir şey olur, karısı yanında olmaz, kocası yanında olmaz falan. Yani bu gizli. Gizli ne demek? Bunu Allah'tan başka, meleklerden başka kimse görmüyor. Sırda yapılmış. 10 rekat teheccüd kıldı. Ama uzun kıldı diyelim ki de. 200 okudu, 300 okudu. Birkaç saat sürdü yani. Fark etmez. Kısa kıldı, uzun kıldı. Evrâd-ı bâye okudu, i hayrat okudu. Yani o zikir yaptı. Ne okuduysa, ne amel ettiyse. Gizli yaptı. Melekler tarafından yazılır ki bu amel gizli işlenmiş. Gizli istendiği için Yuda'afu katlanacak, ecruhu sevabı sebu'ine zayfa. Yetmiş kat katlanacak. Mevla buyurdu ey benim meleklerim, ben bu amel, kulumun ameli çok beğendim. Şartları yerine getirmiştir. Riyada yok, kimse görmedi. Gizli işlendiği için yetmiş kat bunu katlayın. Yani mesela on kat, işte yetmişten çarp ol. Yani yedi yüz mü diyor? Diyelim, on, on kere. Efendim 10 kere 7 70 yani. Bunu katlayın veyahut da oruç kimseye demedi. İftarda da normal böyle millet yemek yiyormuş gibi yiyor. Hani orucum demiyor. Hadi bana iftar hazırlayın demiyor. Oruçluyuz ya arkadaş biraz saygılı oğlum falan. Hani böyle bir hareketler çekip de oruçlu olduğunu ne yapmıyor ima etmiyor yani. Gizli yapmış, bitirmiş, iftarı gelmiş. Adam iftarda efendim kimseye oruçlu olduğunu anlaştırmadan normal yemek gibi Yemiş falan. Bunun ameli 70 kat katlamayı hak etmiş. Bu hadis-i şerifi beyhe kıydı vaat ediyor. Ebu Derdin Hazretleri Resulullah'tan işitmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten ondan işitmeden sahabe kendi kafasından nasıl bunları bulacak, uyduracak haşa. Sahabe tebliğcidir. Ulaştırmak. Biz de ulaştırıyoruz işte size. Biz buraya katamayız bir şey yani. İzah ederiz, Türkçe'sini tercüme ederiz falan. Hiçbir şey yorum katamayız yani. Ancak ne buyurulduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Fela ye yani. Şimdi bu adam 70 kat katlanmış bir gizli amel salih işlendi, Defterine yazdırdı, kazandı yani. Ahirette karşısa çıksa bu baya bir yüzünü akader. Mizanda cevap tarafını kaldırabilir, ayağa doğru, yukarı doğru kaldırabilir mahşerde sırattan geçmesine sebep olur ve Salih ameller çok lazım ahirette. Ahirette salih amel kurtaracak. Külşey'in yetevek kapı ile mangır demiş adam. Dünyada her şey buna bağlı. Ahirette her şey ameli salihe bağlı. Burada paranın açmadığı kapı yok. Param var her şey var. Ahirette ameli salih var ya tabi iman zaten şart. İmansızın ameli salih olmaz ki. Ahirette ameli salih var her şey var. Her şey var. Efendimiz öyle derdi. Köşk mü alacaksın, saray mı alacaksın Efendim eş mi alacaksın Hizmetçi mi bulacaksın Yani dünyada nasıl paran olsa yapıyorsun bunları Para sadıma Kız bile vermiyorlar bu zamanda Ne yiyeceksin ne yedireceksin diye İşte ahirette de Salih yok Hiç bir hayrın yok Cennete de giremezsin Tuğla üstüne tuğlan yok Şimdi Bu adam kazandı ya Para kazananın ee, zengin olanın Veya durumu müsaade olan düşmanları Var mı? Vardı Şimdi hırsızlar Gaspçılar Şimdi bu adam da bir şey kazandı mı? Kazandı Şeytanın da bundan haberi oldu mu? İşte imtihan burada devreye giriyor Sadece meleklerin haber olsaydı Melekler Allah'a hamd ediyorlar ne mutlu bu kulunu muvaffak etti. Melekler adamı kıskanmaz Fakat şeytan babamızın düşmanı İblis Bizi en çok o kıskanır Hele hayır kazanmış olmamız, kazanmış olmamız yani salih amel istemiş olmamız hiç istemez. E ne yapacak şimdi? Ha, ne yapacak? Tulumu deldirecek. Tulumu deldirecek ne demek? Yani sevabımızı boşa çıkarttıracak harcattıracak bize. Ahirette kadar e, sürdürmemek için. Sürekli kılmamak için. Mahşere çıktın bakacaksın. Ya ben böyle amellerim vardı gizli gizli de yapmıştım bunları falan. Ne kadar da sevap olması gerekiyor katlamalar da var. Hadis-i şeriflerin müjdesine göre. E bir de bakıyorsun elde cepte bir şey yok. Çünkü şeytanın ne yapması lazım? Senin bu karını kaybettirmesi lazım. Seni zarara sokturması lazım. Baba düşmanlığını göstermesi lazım. Yani senden intikam alacak. Adem'in oğullarından. Ben senin oğullarına göstereceğim dedi ya. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a meydan okuyor ya. Latî ennev mimbeyne edîme min halfihim sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim. Vâ neymânim önlerinden, arkalarından öyle mi? Mimbeyne edîme min halfihim, vâ neymânim mâ şemâlîm. Sağlarından, sollarından. Hep onlar manası var tabii. 4 cihetten vesvesenin şekilleri var. Her yerden farklı geliş yapar. Velât ecid ve aktarû şâkirîn. Kullarınca onu şükredici bulamayacaksın. Buldurmayacağım sana diyor. Allah meydan okuyor. Mevla da o gücü vermiş ona. Niçin? imtihan olsun için. Daha anlasana. Fela <gülüyor> yezalu daim olur bihi o adamla uğraşmaya. Kim eş şeytanu şeytan. Şimdi şeytan gelir gider, gelir gider, gelir gider. Ne der adama? Fıs fıs fıs fıs fıs. Ses duyulmaz. Kalbe şey gelir. Vesvese gelir. Meleğin kalbe attığına ilham denir. Şeytanın kalbe attığına vesvese denir. Şimdi şeytan ne diyor ona? Diyor ona ki, sen diyor hani geçen gece bir on rekat kıldın ya Yasin Tebarek'e bayağı da bir şeyler de okudun yani falan. Namazda hem de falan. Bir saat sürdü ya senin namazın. Millet iki dakika kılamıyor sen bir saat iki saat falan. e onu bir diyor laf arasında bir söyle daha Cizli yaptık onu zaten yetmiş kat katlanmışık Ahirete iyi bir malzemeyle çıkacağız diye ümit ediyoruz. ''Bırak şimdi sen şimdi milletin cenneti mi var, cehennemi mi var?'' ''Millete desem ne olur demesem ne olur? Bilsem et etse ne olur? Zemm ne olur?'' Diyor. Şeytan diyor ki ''Yapma etme ya, boşa gitti.'' diyor. ''Boşa gider mi? Allah gördü.'' diyor. ''Allah gördü.'' ne? ''Allah gördü. Ahirete çok var. Cennete cennete gideceksen bile.'' Hani demiyor ona ki ''Cennet yok tabii ki.'' Adam Müslüman çünkü onu biliyor. ''Cennete daha çok var.'' Şimdi bu milletin yanında bir itibarın olsun, bir havan olsun. Şöyle millet ne takva adam, maşallah falan desinler sana da. Ya, ya git işine diyor Allah'ın bildiğini, ne kola söyleyeceğim falan falan. O gidiyor geliyor, la yezali o demek. La yezali daim olur. Gider gelir, gider gelir, gider gelir. Hatta kura takiz e, anlatsın o adam. Hatta yezgür'e o adam anlatsın için. Ney hu hu. O ameli gizli amelini anlatsın için. Kime insanlara? İnsanlara. Da ve yu'line ilan etsin. Yani açık etsin. Hu ameli. Ondan sonra tabi şeytan adam bırakır mı? Adam da zayıf ise senin gibi benim gibi bir geldi gitti, iki geldi gitti. Sonunda bir de patlattı. Baklayı çıkarttı ağzından. Böyle bir mevzuda bir yerde veya bir kişiye veya beş kişiye fark etmez. Bir kişi de olsa gizlilikten çıkıyor. Senin anlattığın. Otururken konuşurken dedi ona ki işte efendim ya hikmeti ilahe falan böyle bir başlar hani ön sözler falan. Bazen bana da bir haller oluyor falan. Ya ne oluyor falan falan. Yani bir laf açar o karşı taraf ona sorsun diye. Karılar dedikoduyu öyle başlatırlar anlıyor musun? ondan sonra. Dün gece işte geçen gece böyle bir teheccüde kalkayım dedim. E kalkabildin mi bari? Elhamdülillah falan falan. İşte yarım saat kala mı kalktın? Yok canım elhamdülillah iki saat kala kalktım. Ya maşallah nasıl dayandın falan. Sonra yattın mı? Yok ya ne yatması falan. Ne yaptın? Ya şöyle bir eee 10 rekat 12 rekat kılayım dedim. Maşallah. iyi Kıldın. Ondan sonra e, efendim, vakit çok kalmıştır daha imsa. İki saat evvel kalktıysan bir buçuk saat imsa kalır. Bir saat kalır. Şudur budur. Efendim. İşte yok benim namazım çok sürdü canım. Ya ne kadar sürdü? Nasıl sürdü ya? Ya işte bir Yasin okuyayım dedim. İkinci sekatada tepareke çok fazileti varmış falan. Hocadan duymuştum. Şöyle yaptım böyle yaptım. Eee yani imsa kadar senin anlayacağın kıldım. Ondan sonra işte efendim, sabah ezan okundu. Camiye gittim, zaten ondan sonra alene çıktı zaten, cemahta gittiği Çünkü gördüm illet. Bunun gizli kısmı neresiydi? Evde kendi başına kıldıklarıydı. Şeytan geldi gitti, geldi gitti, geldi gitti, bir punduna getirdi. Sen efendim bu meseleyi açıkla dedi. Ve böylece ona ne yaptı? bunu. Alâniyete sokturdu, gizliyi aşkar ettirdi. Bu sefer bu şimdi bu amel reddoldu mu? Burada incelik var. Bu amel reddolmadı. Çünkü neden? O onu Allah için yapmıştı. Gösteriş için yapmamıştı. Gösteriş için yapmadığından, baştan ihlas ile yaptığından amel yazılmış idi. Fakat gizli olmasının ne sevabı vardı? 70 kat artırıyor Nakşi tarikatında zikir nasıldır? Kafiidir gizli. Kadir'i tarikatında cehridir, aşikar. Ne buyuruyor Ad-i Şerif'te? <gülüyor> Hafaza yazıcı meleklerin bile duymadığı zikir var. Çünkü dilden söylesen melekler yazar. Dilden de söylemiyorsun. Mesela rabıtada ses yok. Murakabe diye vazifelerimiz var. Nakşi tarikimizde. Dördüncü dersten sonra başlıyor. 21 kadar hep murakabe var. Murakabede ses yok. Melek duymuyor. Hapsi nefes dersinde melek duymuyor. Bir, ikinci, üçüncü derste kalpten zikir var, hiç melek duymuyor. Hafaza meleklerinin dahi duymadığı zikirler Yezid-i Aleyh Zikri yazıcı meleklerinin işittiği zikirden fazla olur. Ne kadar? 70 kat fazla olur. İşte onun için senin e, dilinden yaptığın zikir illa riya mıdır? Değil. Sessiz yapıyorsun yine. La la la la la la la Sessiz. Ama işte o meleklerin bile duymadığı olacağı zaman hani tefekkür babında. Hani böyle duruyorsun böyle bu adam ne duruyor diyorsun. Hindi gibi düşünmüyor herhalde. Bir şey yapıyor ya. Böyle fuzuli hindi gibi düşünenler var. Yoga yapıyorlar. Yoga. Yoga mu? Yoga mı? Bir şey. Haber duruyorlar öküz gibi. Böyle duruyorlar. Ne Allah demek var, ne Bismillah demek var, ne la ila demek var. Ne yapıyorsun öyle? İnekleri düşünüyorum. Yani Hindistan işleri ne de? İnek işleri. E sen efendim, halbuki rabıta yapsaydın, murakabe yapsaydın, 70 kat eftal zikir yapmış olacaktın. Şimdi hindi gibi düşünenler var. Ben onları anlatmıyorum size. Ya neyi anlatıyorum? Tefekkür üzere Allah'ın ayetlerini düşünmek. Rabıta nedir? Mürşidinin yanında olduğunu düşünmek. E mürşidin Allah'ın ayetlerinden çünkü salih bir zat veliler, seçilmiş zatlar onlar Allah'ın nimetleri de ayet nimet de manasına geliyor. Mevla abl-i vezgür -i kullarımızı hatırla diyor Habibine bile. Geçmiş peygamberleri düşün diyor, Habibim diyor. Rabıta kitabımda ne deliller var Rabutan'ın meşruiyetine de. Allah zelene Kur'an-ı Kerim'de bile emrediyor. Vezkur filki Tabi İbrahim, kitapta İbrahim'i an. Sonra hadi o diyorsun ki Kuranda zikret. Böbürlatlar vezkur hatler bağ denedir. Gülledi ve labsar. Halis kullarımızı, seçkin kullarımızı hatırla. aleyhi ve sellem bu emri tutmaz mıydı? Kurandaki bütün emirleri tuttu. Kenyan zuru ila Yunus ebû Metta. Şimdi Yunus'u görür gibiyim. Bak onları düşünüyor. şurada vadiden geçiyordu, lebbe ekliyordu, hacca gidiyordu. Şimdi Musa'yı görüyorum burada, şöyle şu tepede çıkmıştı. Bak, bakıyor gibiyim. Yani düşünüyor. Düşünmenin çok etkisi var. insanın üzerinde. Ama kimi düşüneceksin? Allah'ın ayetlerini düşüneceksin. Allah düşünemezsin. Allah'ın şekli yok aşağı. Tefekker ufî, e, mahluk ve la tefekker ufiz Yaratılanları düşünün, yaratanı düşünmeyi. Yaratana şekil veren kafir olur. Onun için tefekküru, fikrli şey. Her şeyi düşünün, Allah'ın zatını düşünmeyi. Zatı düşürülmez. Demek ki sen tefekkürüce razı fikrata zatı, sene, 60 sene namaz kıldın, oruç tuttun, kafletle. Hiç Allah aklına gelmedi. Bir an şöyle düşürdün, tefekkür ettin, Aa, bir şey okumuyorsun. Sadece Allah ne büyük Allah diye ayetlerini düşünüyorsun. Gözün açık veya kapalı neyse. Bir anlık tefekkür 60 senelik gafletle ibadetten hayırlıdır. Hadi şerif. Onun için sen şimdi eğer ki e, zikri gizli yapsan, Gizli şu demek iki türlü gizli var. Meleklerin duymadığı. Meleklerin duymadığı ancak tefekkür kabilinden olur. Çünkü dilinden geçerçe ağzından söylediğini melek duyar. Bu meleklerin bile duymadığı 70 kat eftal olur. Bak onun 60 senelik ibadetten diyor. Birivat 70 senelik ibadetten de geçiyor tefsirlerde. Peki o zaman dilinle yaptığın bir zikir ama sessiz, bu da eftal. Ama o meleğin de duymadığı da eftal. Ne kadar derine giderse, Mevla'yı ne kadar gizli zikrederse o kadar eftal. Hayrul zikril kafi, zikirlerin en hayırlısı en gizli olandır. Ama bu adam şimdi gizli bir amel etti. Fakat melekler gördü. Çünkü namaz falan kıldı. Melek nasıl görmeyecek onu. Bu sefer ne yazdılar buna? Dediler ki madem ki bir insan görmedi buna 70 kat katlayın. Ne yaptı şeytan? Gitti geldi gitti geldi. Hadi bir de hadi bir de bu da onu diyebildi. Bir mecliste birine. Bu sefer ne oldu? Adam onu Allah için yapmasaydı başta zaten ne 70 kat? Bir kat bile yazılmazdı. Bir tane bile yazılmazdı. Demek Allah için yaptığı için yazıldı. E şimdi birine demekle bunun Sebabı hepten gider mi? Gitmez. Ama ne gider? Katlamalar gider. Katlamalar neydi? 70 kat ilave artırış vardı. Sen çok seversin öyle katlamalı işleri değil mi? Hesapta, kitapta. Emekli maaş katlamalı verilse mesela. Nerede? 70 kat canım işte. %10 ikram oluyor da bayılıyorsun. Değil mi? Çoluğuna çocuğun torunlarına müjde veriyorsun. Emekli ikramiyen var zaman. Bir katlama var bu sefer size bisiklet alacağım falan. Ya o zaman ikramı seviyorsun. Katlamayı seviyorsun. Eee şimdi sen bunu şeytan geldi gitti geldi gitti. Dedi sana ki bunu anlat millete. Sana anlattırdı. Sen Allah için yaptığın için cevabın bozulmadı. Ama ne oldu katlamalar gitti. Yan gelirler gitti. Ne oldu feyükçe bu yazıldı. Yazılır leo Küşücü. alaniyete. Bu amel nasıl yazılır? Alaniyet yazılır. Yani Mevla buyuruyor ki madem bu şeytana uydu, şeytan gitti geldi bunu birilerine dedirtti. Madem dedirtti bunu açıkta yapmış olarak yazın. Yani açıkta yapmış olarak yazın ne manasına geliyor? Efendim katlamaları silin. Çünkü açıkta yapsa, yapan 70 kat katlanmıyor. Katlanmayınca buna açıkta muamelesi yapın. Yani riya yok yine. Gösteriş yapmadı. Gösteriş yapmadığı için ameli hapta olmadı ya, yani, silinmedi. Sadece olanı anlattı yani normal. Işte dün burada şöyle bir olay oldu. Diye bir tahta kırıldı, süpürge bozuldu. Desen nasılsa öyle bir şey yani. Haber verdi olayı. Onun için ne yapın? Halaniyet olarak yazın. Yani açıkta yapmış amellere sokun. Çünkü söylediği için açığa çıktı. Katlamalar gitti. Yazık değil mi şimdi? Ve yumhasilenir. <gülüyor> Hiç duran. Sanki Allah'ın sırf Allah'ın gördüğü amellerimiz sanki kimse görmemiş bilmemiş. Yani bizim Allah'a imanımız çok kıt yani. Çok zayıf. Yakın, şüphesiz iman, görür gibi imanımız çok zayıf. Eğer ki güçlü olsa birinin duymasına hacet görmezdik. Ya kimse görmedi şimdi görüyor musun boşa gitti. Bu ne tehlikeli bir itikat ya. Allah'ın gördüğü yerde kimse görmedi diye düşündürüyor seni. E ağzından desen zaten kafir olursun. Kimse görmedi yani Allah tam görmedi Hani ağzımızdan demiyoruz tabi Allah gördü Biliyoruz fakat şuurumuz yok Bir şey İnanmak başka bir şey Konuşmak başka bir şey Bir de gözle görür gibi inanmak şuuru başka bir şey ya Ben inanıyorum ki ben ne kadar Gizli bir yerde kırk kapıyı kapatsam üstüme beni Allah görüyor Benim, e, Sen de inanıyorsun Müslümansın da Allah'ın görmediği bir yer mi var Ona inanıyoruz. Peki Allah'ın görmesi yeter mi Sevap vermek bakımında. E yeter. Zaten kimsenin bir sevabı yok. Ne versin? Ondan da inanıyorum. Laf geldiği zaman da aynı böyle konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Kimse der mi ki ya Allah'ın görmesine fayda eder? Kimse görmedi beni. Allah gördü ama neye yarar? Bunu bir Müslüman demez. Bunun bir Müslüman teşek kafir olur. Allah'ın görmesine neye yarar olur mu? Allah zaten bir tek yarayan faydalı sevap verecek. Demek ki lafta inancımız doğru sözümüz doğru. Fakat tatbikatta bir birine diyeyim şunu. E şimdi bunu dememen lazım. De, de ama bak 70 kat sevabın silindi kaldı sana bire bir. Veyahut da e 10 on. Hani bütün amellerde katlama bire on. En azından. Gizlemede 70'e çıkıyor. E şimdi seninki ne oldu? Açık yapılmış muamelesi görüyor. Ve yumha silinir. Tez'ifu ecriyiz. katlaması sevabı Küllihi. Katlamanın tümü gitti öyle. onu 20'si değil. Hepsi gitti. Kaldı sana bir on. Kaldı sana bir on. Yani açıkta yaptığın kadar. Yani bu şuur inşallah bu hadis-i şerif bize erdirir. Bana da baya bir şuur veriyor. İnşallah unutmamıştır. Konuşurken hatırlıyorum. Dinlerken aklıma geliyor. Yani yine başıma bir iş geldiği zaman Helima'nın merkebe kıyasına dönüyor denize düşünce boğuluyoruz. Ya işte bunu deme adama da geliyor şeytan sana de bunu de. gizli yaptım bir hayır dedettirecek onu ya. Ya bu hadisi dinlemek ne zaman lazım? İşte o başına o iş o vesvese geldiği zaman seni frenlemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bütün katlamaların sevabı gider. Ben deli miyim, alanak mıyım? Yani şimdi arkadaş senin burada bir malın var. Pirinç, buğday, kurma, çay. Bunu sen satacaksın. Nerede satacaksın? Rize'de satarsan bir kuruş. Trabzon'a getirsen 10 kuruş. İstanbul pazarında 70 kuruş. Nerede satarsın? Hiç kimse enayilik gidip de bunu Rize'de, Trabzon'da satar mı? Ancak bir hesap yapar. Der ki Rize'den Trabzon'a gitsem maliyet masraf olur. 2 e, kuruş da masraf olsa yine 7 kuruş kar. Fazla var. Trabzon tercih eder. O sıra hesap eder. Rize nereye? İstanbul nereye? Ben Rize'den İstanbul'a nasıl gideyim şimdi? Ama ondan sonra bir hesap eder. İstanbul'a gitsem ne olur? 5 lira masraf olur. Kaldır bana 65 lira fazla. Deli miyim ben? 65 ne demek? 60 senedeki sürümden ancak alsın 5-5. E ne olacak o zaman? Kalkar gelir İstanbul'a. Niye bu millet enayi mı ediyor? Gidiyor malını Endonezya'da satıyor. Öbürü Çin'den buraya geliyor. Niye? Kar için daha. E dünyanın karına iman etmişsin de. Parasının tadını almışsın da. Ahirette sana böyle 70 kat katlama var deniliyor. Sen niye bunu boş geçiriyorsun? E senin ahirete imanın olsa. imanın yok demiyorum. yavrusunda demiyorum. Yani senin ahirete imanın kavi olsa, yakın olsa, şüphesiz olsa, şuur olsa sende. usturan ağzına sürülecek kadar sende şuur olsa. Sen gece yaptığın, gizli yaptığın... 70 kat sevap kazandığın bir ameli gündüz veya neyse bir vakitte bir adamı anlatır mısın? Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki katlamanın tümü gidiyor. E bu sevap nerede lazım? Ahirette lazım. Bu adama dediğim bir şey de ne yaradı? Bir karı var mı yok? E, ahirette bu nerede çıkacaktı karı bunun sevabı ahirette? E, ahirette de 70 kat çıkacaktı sıfıra indi. Henayimsin, deli misin, divane misin? Sen ne anlatıyorsun adama? Hiç adam 70 kat fazla kar edeceği yeri bırakıp da memleketinde bir kuruşa razı olur mu? Enayi midir? Hiç böyle enayi yok. Kendi gücü yetmese, hasta olsa, yaşlı olsa ne yapar? Bir adama verir, ona da 5 kuruş kar verir. O da 5 kuruşun hatırı için fizana gider. Yine der ki, 60 da kalsa, 55 da kalsa, buradaki 1'e 5'ten, 1'e 10'dan iyidir. Aracılar bile koşsak yine bize 30-40 fazla kalır. Herkes kar peşindedir. Menfaat peşindedir. Ahiret yok mu? Cennet yok mu? Cennetin menfaatleri yok mu? Dereceleri yok mu? Yüksek makamları yok mu? Sen niye aşağıda kalmayı kapı tercih ediyorsun? Neymiş? Felan adama diyeceğim. Felan adama desen ne olur sen ne olur? Bu adam bilse ne olur bilmese ne olur? Bunu senden sana ne karı var? İşte hava atmak, iftihar etmek, işte kendini beğenmek. Ne bileyim bir nevi kibir. Bunların hepsini... Hepsinin bir tarafından şeytan, sağdan, soldan, önden, arkadan bir yerden gelirim diyor işte. Yönleri çoktur şeytanın. Buradan kabul görmediği bu taraftan gelir. Hatta şunu bu ne yapar? Şimdi baktı ki bu adama hava at. Estağfurullah dersin şimdi. Çibir, kendi, sen bundan büyüksün. Estağfurullah. Ya kendini beğenmen lazım ya. Kimse gece kalkıp iki saat namaz kılmaz. Estağfurullah. Hiçbirini dedik tutturamayın. Sana en son ne der biliyor musun? Öyle de çok güzel şeyleri var. Der ki, şimdi bu adam hiç namaz falan gece kalkıp kılmıyor, teheccüd, meheccüd bir şeyde haber yok. Sen ona kendi kıldığını anlat, teşvik olsun. Teşvik olsun. Ulan sen o makamda mısın? Sen Efendi Hazretleri misin? Efendi Hazretleri de ben şöyle yaptım, şöyle yaptım. Niye anlatır onu? Çünkü Efendi gösteriş yok, bir şey yok. Efendi orada seni teşvik için anlatır. Efendi Hazretleri ömrü hayatında teheccüd kaçırmamış. Bir gün teheccüdü kaçırmış. Sabah iştaktan sonra Hat-ı Şerif'ten onu anlatıyor. Kaçırdığını anlatıyor. Çünkü neden? hayatı boyunca kaçırmadığı için kaçırdığını anlatıyor. Bir kere de anlattığını ben rastladım yani. Ama niye kaçırdığını anlatıyor? Ya diyor bak o kadar üzüldüm ki diyor. Şimdi diyor gece gündüzü halifesidir, gündüz gecenin halifesidir. Ayet okuyor. Ve öyle dedi. Ya'le leyle ve nâra hilfeten limene râden yezzekkâra zikretmek isteyene, şükretmek isteyene ağız almak, ibret almak, düşünmek isteyene Allah geceyi gündücü birbirinin yerine halef yaptı. 13'ün gece namazını kaçırdım. Bak şimdi işraktan sonra gece ne kadar kılıyordum? 12 rekat mesela. Ne kadar uzun okuyordum? 2 saat mesela. Efendi öyleydi çünkü. Ben diyor şimdi bu namazı işraktan sonra kılacağım dedi. Bakın görün dedi. Gece kaçırdım ya dedi. Kazası olmaz dedi. Farz değil, vacip değil ama dedi. Evliya Allah böyle yaparlardı. Devam etmek için yerini dolduracağım dedi. Rekatların kalması kalmasın nafileden. <gülüyor> Bizim farzlardan eksik gidiyor. Nafileden. Şimdi efendi bunu anlattı. Çünkü ömrü boyu teheccüs kaçırma. Bir kere kaçırmış. Onunla da bir ders olsun yani. Şimdi şeytan sana da gelide. der. Ya şimdi sen çok uzun okudun ya Yasin'le tebarikeyle kıttanlar. Çok uzun okumuş. Millet birek hatta bir cüz okuyor, iki cüz okuyor. Bu da altı sayfa Yasin okudu diye az daha internete, google'a atacak. Efendim YouTube'a şey, şey, çekecek, koyacak. Oo arkadaşlar büyük iş oldu. Ne iş oldu? Ben Yasin'le teheccüd kıldım. Zaten Yasin ezbere bilen de çok az. Onun için hava atılabilir tabii Yasin'den bu zamanda da. Adam mı kaldı şimdi? Eskiden deseydin ki Yasin'le teheccüd kıldım. Adam sana derdi. Hadi git işine. Ben de efendim Bekara'yla kıldım. Yasin altı sayfa Bekara. Bekara iki buçuk yüz. Elli sayfa. Eskiden deseydin ki ben bu gece teheccüdde Yasin okudum. Herkes de ki O kadar mı okudun? Hayıp. Öbürü derdik ben de Karay okudum. Öbürü derdik, ben Ali İmran'ı da ekledim ikinci reketa. Öyleydi yani. E şimdi Yasin okudum desem bile millet adam zaten herkes otomatiğe bağlamış inatayın anakulu valla. Tehccüdü de inatayın anakulu. Adamın başka suresi de yok. Bilse de tembel. E şimdi hava atardı. E şimdi sen adama diyor ki nefsin şeytan gelir. Oradan giremez. Buradan çıkamaz. Sonunda der ki de ona ki e işte evet. Ya ben tabi amelimi sana söylemek için demiyorum. Estağfurullah şey falan. Teşvik olsun diye ben söylüyorum. Teşvik olsun. Yani sen de heveslen de kıl. Şeytan sana en sonunda buradan girer. Der ki zaten amelinin gizliliği bozulmaz. Sen onu da namaza heveslendirmek için yaptığın için. Hem senin sevabın artar der. Seni kandırır. Ey gidi nefis ey gidi şeytan. Biri içeriden biri dışarıdan. Gemiyi deldirmeye çalışıyor. Allah'ımıza sığındık. Şimdi yetmedi. Niye yetmedi? <gülüyor> Burayı ben bu hadis-i şerifi ilk bu şekilde düşünüyorum ve mülaza ediyorum. Bundan sonra bu iş beni biraz sardı yani. Benim kafama, kafama aklımı getirdi başıma. Bana biraz dank ettirecek bundan sonra. Öyle düşünüyorum. Düşünmem lazım. Zerre kadar aklım varsa, mantığım varsa, kar zarar hesabım varsa, ahirete imanım varsa, şuurum varsa... Ey Müslüman kardeşim, sana da böyle yapacağını düşünüyorum. Çünkü bak ne oluyor şimdi, iş bitmedi ki. Sünme, ondan sonra laize gelir gider, gelir gider. Eş Şeytanı Şeytan bir adama. Ne olduza da 70 kat gitti, sen daha dur da, geldi ha buraya, bir on e kaldı veya bir bir e kaldı. Tane istiyorsun. Şeytan durur mu ya seni batırmadan, seni cehenneme attırmadan durur mu? Sen şimdi bire bir de olsa, bire on da olsa cennete gideceksin. Şeytan işine gelir mi? Şeytan ne yapacak? İntikam alacak. Adama gelir gider. Bir o adama. Hatta hatta ki gezgüle o adam anlatsın diye. Hu, o gizli amelini. Linnası insanlara. esyaniyete ikinci kere. Ulan bir kere dedik işte yetti daha. Cık. Ya der ki orada üç kişi vardı duymadı. O sonra onlar da mübarek. Hiç kimseye anlatmıyorlar. Bir sessiz ketum adamlar. Bak şu adam var ya buna zaten söyle gazeteye ilan verme lüzum yok. Ha buna söyle bu bütün milleti aa falan kişi var ya E dün gece Yasin'le teheküt kılmış. Maşallah ne takva adam ya. Bu yayar. Bazı insanlar hakikaten ayaklı gazete gibidir. Şimdi şeytan ona gelir der, Ya senin de dediğin ama birkaç kişilere boşa gitti gibi geliyor bana. Niye der <gülüyor> ki kimseye anlatmıyorlar ya. Yani ne olacak? Yayılmadı. Ya yayılmazsa Es Estağfurullah şudur budur. Önden gelir arkadan sağdan soldan bir bahaneyle ne olacak? Şimdi peki ikinci defa anlattırsaydı. Bu ikinci defa anlatmasıyla bu adamın zaten katlamaları gitti. Nereden gitti katlamaları? Katlamaları 70'ten indi. Bire ona bire bire neyse indi. Peki Riya'ya girdi mi bu adam? Girmedi. Ameli oldu mu sıfır oldu mu olmadı. Ama şeytan da bundan hoşnut olmadı. Şeytan şimdi bunu ne yaptıracak? Sıfıra indirmekte kalmaz. Şeytan bunu günaha sokturmaya çalışıyor şimdi. Öbür sol tarafa geçirtmeye çalışıyor. Sen şeytanın hesaplarını bilir misin? <gülüyor> Maza başında Yahudinin yaptığı hesapları bile şeytan yaptırıyor. Düşünsene. Sen diyorsun ki Mossad, Seayi, dünyanın gavurları ne akıllı, ne, ne fikirli, ne plancı. Ulan onların hepsinin masasında şeytan var. Orada geliyor. Kimine insan kılığına girer. şeyh Necdi gibi Darül Nedve'ye geldi. Kimine de vesveseyle gelir. Tak adama bir proje, adam arkadaşlar bu iş bitmiştir. Ne oldu? Suriye'nin işi bitti. Türkiye'nin işi bitti. Kürt devleti kuruldu. PKK nasıl oldu? Bir plan hay aklında yaşa derler Yahudiler Siyon Siyonistler birbirine Mossad var Ya sen nereden aklına geldi bu? Bak şöyle şeyle şeyle yaparsak şimdi Türkiye'ye ne oyunlar oynandı? İşte göreceksiniz. PKK, HDP, siyaset, çözüm süreci Bilmem ne PYD IŞİD Sen söyle sen EŞİD demiş Vaaz ettik ettik ettik Hiçbir şey anlatamadık Boşuna konuştuk Kendimiz konuştuk kendimiz dinledik En nihayetinde Sınırda Kürt devleti PYD de Kuruluyor Gözümüz göre göre 30 senedir asla olamaz Hikayeler Necip Türk milletinin Ulu liderleri atmasyonlar serbestti ya ne oldu şimdi? Geldi dibimize kuruldu. Şimdi olacak tangonlar, kantonlar, mantonlar birleştirilmesi lazım. Bunun için de Türkmen Dağı'nı boşaltmak lazım. Hemen oradan bayır Türkmenlerine iki bomba. Oradan Rusya geldi, oradan Çin geldi. İran zaten hiç gitmiyor. Tümden geldi, temelli geldi. Allah'ın laneti üzerlerine olsun Şah'ın. Ve bizim devletimizi bölmek üzereler. Şimdi bu planları kim yaptırıyor diyorsun sen? Mossad yapıyor, şey yapıyor şey, onu şey yapıyor Yahu insanın aklı bu kadar oyuna yeter mi? Yine vesvese yolu bu projeleri şeytan birilerinin içine ilka ediyor. Hoca bende delilim var. Mı? Var. Ve inne yine şüphesiz şeytanlar le ila evliyâhim dostlarına vesvese verirler liucâdilukum. Onların şeytanların dostları kim? Yahudi Mossad Şia Amerika, Rusya, Vatikan. İşte şeytanlar dostlarına vesvese verirler. Hatta vahiy diyor yani. Manası vesvese tabi burada. Yani gizli işaret verirler. Niçin mücadeli? Sizinle çekişsinler diye. Savaşsınlar diye. Bak ayet okuyorum sana ya. Sizinle mücadele et. Mücadele ne demek? Mücadele tartışma, savaş. İşte sizinle tartışmaları için dostlarına ilham ederler. İlham derken meleğe ilham diyelim. Buna vesvese diyelim. İlka diyelim. İlka derler. Ne oldu bu sefer? Bak. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. İki kişi kavga eder gibi. Bir de baktın. Efendim Nasrüt'ün hocanın kapısında patırtı gürüldü. Ya hanım dedi şunları. Bir ayırayın bakayım. Kapıda kavga çıktı. Havada çok soğuk gibi. Bunlar da yorgansızmışlar. Veya yorgan lazım bunlara. Uşuyormuşlar. Nasrüt hoca da üzerine yorganı al, al, kalın şeyleri Efendim çulladı. indi aşağı Bunlar aldılar şeyi. Hocanın sırtındaki işte neyse yorganı falan. Kaçtı gittiler. Geldi bu dışarı yorgan da yok. Hanım dedi ki hoca ne oldu yorgan nerede? Dedi hanım yorgan gitti kavga bitti. De. Ne demek istedi? Meğer dolap çevirmişler tiyatro yapıyormuşlar. Bizim yorganı göze kestirmişler dedi. Kavga dedi numara tiyatroymuş. Şimdi bir de baktın Türkiye bölünse. On vilayet gitti, Kürdistan kuruldu. Aa IŞİD nerede? Bitti. IŞİD'i göremiyoruz. PKK nerede? Bitti. PYD nerede? Bitti. Aa! Bu kadar burada çete vardı. el nerede? Bitti. En-Nusra nerede? Bitti. Bir şey yok. Yorgan gitti. kalka bitti. Çünkü mesele Türkiye'yi bölüp, yani Suriye, Irak, İran onlar çünkü kolay lokma. Türkiye çetin lokma. İşte yüz senedir uğraşıyorlar. Şeytanlar dostlarına akıl verirler. Sizinle tartışsınlar. Yani seni beni mi kandıramayacak arkadaş? Bütün dünyanın gavurunu şeytan yönetiyor yani. İblis. Aleyhillah. Allah'a sığınmaktan başka çare yok. Şeytan Allah'ın köpeğidir. Köpekle uğraşırsan ısırır seni. Şeytana lanet okumakla sevap kazanılmaz. Şeytana lanet okumakta da hayır yok. Lanetli şeytan, melhul şeytan. Allah'ın netesi bir yüz kere lanetullah ala iblis çek bir sevap kazanamazsın. Çünkü Allah Teala sana şeytana lanet okumak diye bir zikir vermedi ki. Şeytan Allah'ın köpeğidir ne demek? Sen sahibine dersen ki: "Ey Allah'ım, sen bunu üzerimden çek." Mevla hemen onu çekebilir. Nasıl ki sen azman bir köpekle uğraşabilir misin? Biz Kars'ta bir kere gittik. Benzinci de durduk. Apteşe girdiler. ben arabada duruyorum. Benzinci de korktu, terör, merör var o zaman 80'lerde. Yeni başlamış PKK'lar. Ebul Harkane'ye gidiyor. Bir ışıkları kesti bir anda. Yani bir araba durdu ya öyle duruyor orada aptes alıyoruz. Benzin de almadık diye şüphelendi bizden. Dedi bu ne duruyor burada? Bir kesti ışıkları bir de saldı köpekleri. İyi ki dedim arabadaymış. Bizim Hacı Cevdet rahmetli Hala'dan çıkamıyor. Kaldı Hala'da. Hacı dedi Hacı dedi o bağırıyor bize biz ona şu kadar kamu... Köpeğin boyu arabaya gelmiş. Biz araba jip değil tabi normal taksi. Köpeğin boyu ha böyle kafamın hizasında ben burada oturuyorum arabada. Köpek ha burada. Cık. Ya arkadaş nasıl inilir, nasıl çıkılır? Adam kaldı tuvaletten çıkamıyor. Birimizin aklına geldi. Mustafa abiyle mi demiştik? Açtı hafif camı. Bir ıslık çaldı bir bağırdı. Biz terörist değiliz, biz hacıyız, hocayız, şuyuz, buyuz bağırıyor şeye. Dedi ki köpekleri çek diyoruz yani. Neyse orada duruyoruz. Bir ıslık çaldı şey. dedi neyse işte ıslık çalamam ben ıslık çalmayı bilmiyorum. Herif bir ıslık çaldı bütün köpekler gitti. Şimdi biz arabadan inseydik o köpeklerle boğuşmaya girişseydik. Nasıl köpekler biliyor musun? Katır ayar, katır kadar. Ben bu köpekleri ne yapabilirim? Hacı dede ne yapacak adam kaldı helada rahmetullah aleyh. İşte sahibine seslendik. Bir ıstıklan tek köpeklerice. Şimdi sen şeytanla uğraşamazsın. Auzu billahi min Allah'a sığınmak lazım. Günde 10 kere auzu billahi semiirul alim min eşşeytanir O Dualarım kitabının arka verisinde şeytan bölümünde sığınma ve korunma dualarında neler var neler. Camiye girerken, camiden çıkarken. Mesela Allahümme ya'udhibe iblise ve Sabaha girerken, sabahtan çıkarken. Auzu alazim. Ve sultanil kadim mineş şeytani racim. Hep dokunamıyor. Bitti o gün. Garantiye girdi. Şimdi dolu kitapta o duaların kitabın hazineleri. Son tarafında şeytan şey harfinde. Alfabetik firiste. O Allah'a sığınırsan o Allah'ın köpeğidir. Mevlane ne buyur? Dokunma bu kuluma. İş mi? İş bitti. Sen boğuşmaya kalkarsan neye benzedi? Bizim o köpeklerle Arabadan ise boğuşmamıza benziyor. Bir ısırır bizi, işimizi bitirir. Onun için şeytan levhû fil meydan derdi Efendi Hazretleri. Yani saptırma işinde çok geniş meydanı var. Sahası geniş, melunun. Sen Allah'a sığın. Mevla'dan şey Şimdi bu adam ikinci defa şeytan geldi gitti, geldi gitti ne yaptırmak istedi? Bir daha söylettirmek istedi şeyi. Yani gizli yaptığı amel, 70 kat katlamış amel bir kere söyletti millete. Katlamalarını sildirdi. Yine rahat etmedi. Bir daha söyledi. Dedi ki millet duymadı. O dinleyen yaymadı falan falan falan. Ama peki. ikinciye üçüncüye bu adam bir daha deseydi. Diyecek olsa şimdi. Bu adam gösteriş için yapmadıktan sonra bunu. Allah için gizli yapmış zaten. Bunun ameli silinir mi? Silinmez. Riyaya girer mi? Girmez. E, sol tarafa yazılır mı? Döner mi? Dönmez. E, şeytanın da bu işine gelmez ne yaptı şeytan istedik ve yuhub bu o adam istesin neyi en yüz kere anılmasını bihi o yaptığı gizli amelle daha ve yuhmede övülmesini beğenilmesini aleyi amelden dolayı bu sefer onun içine ne getirdi dedi işte o dinleyen çok anlatmadı çok yayılmadı falan falan şimdi sen bunlara söyle ki olsun söyleyeyim niye işte sen bunlara söylersen yayılır dağılır ne olur millet seni met eder işi nereye çevirdi yayılmanın faydası ne Millet para verdi yok zaten. Sabah kadar namaz kılsam kimse bana sabah alim para getirmez. Millete desem gibi ben bu sabah, bu sabah 40 rekat kıldım hesabıma şu kadar yatırın. Bana mı kıldın derler. Kimse para vermezler. O zaman bunun karı nerede? İşte millet metessin, beğensin. Ne mübarek adam desin, ne takva falan filan. Şeytan buradan ona ikinci girişimi yaptı. ha sonunda bu adama ikinci balonu da patlattırdı. ...insanlara söylettirdi ama ne niyetle... ...işte içti... Işte. ...hepten beni beğenin, bana hürmet edin... ...beni met edin, benden bahsedin... ...şanım, şerefim, itibarım yürüsün... ...takva diye ismim anılsın... ...ve yayılsın... ...bu niyetle söyletince... ...fevümha silinir... <gülüyor> ...milel alaniyeti... Mevla buyuruyor ki bu adamın yaptığı amel amellikten çıktı... ...kiclilikten çıktı zaten... ...şirik amellikten de çıktı... Niçin? E biz yazmıştık açık işlenen amele. Açık işlenen amelde Allah rızası olursa olur. E bu adam istedi ki millet beni beğensin. Bu sefer ne oldu? Alani yapılan e, salih amel olmaktan da silindi ve yüktebe yazıldı. Riyaen. Bu girdi gösteriş yazıldı. Çünkü o adamın içine ne soktu şeytan? Anlat anlat yayılsın ikinciye üçüncüye herkes seni methetsin. İş gitti çıktı çığırından onun için Fettekallâhe, Allah'tan Celle Celaluhu sakınmış olur. Kim sakınmış olur? İmru'un bir kimse ki, bakayım öbür rivatinde belki lafız farkı olabilir mi diye düşünüyorum. Evet, evet aynı şey. Fettekallâhe, Allah'tan sakınmış olur, sevabını korumuş olur. Amelini muhafaza etmiş olur imruun bir kişi ki Sane kur, korudu dine, u dinin Bir adam dinini gösterişten, ibadetini aleni olmaktan, şeytanın vesveselerinden. Yani vesvese gelir geçer. Onda sorun yok. Vesveseye uymak sorun. Dedi sana ki anlat. Anlatmadın. E vesvese geldi gitti. Harp devam ediyor. İkinciye geldi, beşinciye gitti. E sen şimdi orada gösteriş yapmadıktan sonra, millete anlatmadıktan sonra, yaydırmadıktan sonra, e sana şeytanın zararı yok. Dinini korumak ne demek? Yani vesveseye uymamak demek. Yoksa vesveseye gelmez demektik. Sahabeye de çok vesveseye geliyordu. En fazla vesvese en takva sahiplerine gelir. Hırsız boş eve girer mi? O zaman dinini koruyan adam, ibadetini muhafaza eden adam Allah'tan sakınmış olur. Efendim dinini korumak isteyen kişi Allah'tan korksun. Manasına da gelebilir. Tabi geriden tersten okursak haramdan sakınsın, riyadan sakınsın. Ve yine riya çünkü gösteriş Şirkün desinler, Beğensinler, işitsinler, Metetsinler, ansınlar, andırsınlar, Anlatsınlar, yaysınlar, taatsınlar, Hepsi riyanın şubeleridir. Ve gösteriş Şirktir. Adamı dinden çıkarmaz ama ibadetlerini Kabul olunmaktan defterinden çıkarır. Sevap defterinden çıkarır. Günah defterine yazdırır. Ve Allah'a gizlice ortak koşmak Manası taşır. Bundan dolayı Bir ibadet yapmaktan Daha zor neymiş? Korumak. Teheccüd kılmak zor. Gece uyanmak zor. Hele bir saat iki saat ayakta kıyam zor. Zor. Elli tavaf zor. Hele üç beş günde daha zor. Ama sonra onu yaymamak, anlatmamak, riyaya sokmamak daha zor. Çünkü şeytan durdurmaz yani. Ya elli tavaf yapmışsın söylemiyorsun arkadaş ya. Ya dursun. Ya illa söylemek lazım. Ya söylemeyeceğim. Söyle söylemem. Söyle söylemem. Ya boşa gitti ya. Niye boşa Ulan elli tavaf kim yapmış beş günde be? Gelmişsiniz bir grup adam. Desene bunu. Demem dediğin zaman bu çok zor ha. 50 tabak 50 kişi yapar da demeyen 5 kişi çıkmaz. Çünkü neden? 50'yi yapmayı becerir, korumayı beceremez. Bu daha zor. Çünkü şeytan ona illa söylettirene kadar baskı yapar. Böyle işte bu söylemenin de usulleri var. İşte demin dediğim şeytanın çok güzel efendim riya usulleri var. insanlara öğretmiş falan. Şimdi kendisi ben elli tavaf yaptım. Kabak gibi demez. Yani de. Ya havada çok sıcak. Tavaf da çok zor oluyor. Arkadaşlar çok da izlihan var ha. Evet evet çok kalabalık. Ya ulan bir tavaf bir saat sürüyor ya. Eskiden beş dakikada yapardık falan. Hakikaten ya falan falan. Konuyu oradan açar falan. Getirir getirir getirir. getirir. Ondan sonra adam der ki, iki tavafı ben der işte iki saatte zor yaptım. Öbürü der ki ben de beş tavafı zor yaptım. Falan falan. Sen kaç tavaf yaptın? Ben kaç tavam? Yani öyle kabak gibi gelip de bazıları kabak gibi. Dün gece 50 tavaf yaptım. Bu tam salak yani bu bunun bunda riyaker de olmaz. Bu manyak. Öyle kabak gibi olmaz. Evladım, bak, riya yapacaksan usulleri var. Sıcaktan soğuktan kalabalıktan izdihamdan getireceğin, götüreceğin, lafı gediine koyacaksın. Ondan sonra da adam diyecek sen kaç tavaf yaptın sorma sahip işte. O da diyecek ya 10 tavaf zor yaptım. O da öbürü bir şeycek bu iş demeyecek yine falan sen kaç tavaf yaptın işte Allah kabul etsin yaptın birkaç tavaf falan o yine ona ısrar edecek o ona baskı yapacak o ona demeyecek falan falan o birkaç kere göya şeytana direniyorum numaraları falan da çekecek falan en sonunda baklayı çıkaracak Allah kabul ederse işte 50 tavaf nasip oldu falan ondan sonra bir de şöyle de ekleyecek ya kabul olunduk mu olunmadık mı belli değil zaten 50 yaptık ama ya Allah kabul etmezse onun için de korkuyorum bir taraftan falan falan. Hemen millet diyecek hiç de riya yapmıyor. Kor kabul olunmaz diye de korkuyor. Ne mübarek adam. Bak bak bak kaç yerden iğneledi görüyor musun? Çift dikiş, üç dikiş, dört dikiş. Yani riyada demesinler diye önlemini de alıyor. Böyle de diyecek ulan arkadan hani diyecek. Ne gösteriş adam? 50 tavaf yapmış. Bize mi duyurmağı yapmış. Falan falan Diyecek. Öbürü de savunacak onu. Diyecek ki ya ama arkadaş öyle deme işte. Laf gelişi söyledi ama arkadan ne dedi? Belki de kabul olunmamışımdır. Kabul olunmayınca ne malum. Hani şöyle şiirde okuyacak falan. İbadet çokluğuna itibar yoktur kulundan hali hoşlanmayınca falan. Bir de edebiyatlar da yapacak falan. Ya diyecek adam, adam yani öyle söyledi ama adam hava atmadı ki bize ya. Belki de dolundum diye tevazu da gösterdi. Onun için boşver bu mürahi diyemeyiz falan falan ama. Mevla biliyor arkadaşım kimin ne planlar içinde oldu. Bu şeytan var ya. Yahudi akıl öğretir diyorum ya sana. Onun için sana da ne planlar öğretir. Bir 50 tavafı dedirtmek için ne diller döktürür. Ne efendim eee şerhler getittir peşine. Ondan sonra neticede senin millet tarafından met edilmek istemeni sağlar. O amelini katlamayı bırak. Gösterişler, riyalar defterine geçirir ve Allah muhafaza gizli şirke düşürür. 13'ün ben size devamlı diyorum dualarım kitabında burada da gelecek 266-267. sayfa. Benim dualarım kitabı 266-267. Gizli şirkten, veriyadan sakınmak isteyen, küçüğünden büyüğünden uzaklaşmak isteyen, şirkin gizlisini, küçüğünü, büyüğünü, açığını, hepsini kalbinden sildirmek isteyen bu duayı okusun. Bir rivayet üç kere, bir kuvvetli rivayetlerde bir kere de yetiyor. Allahümün yaudübüke, en üşrikifike şeyveni alem. Estağfuruke ale. Ne kadar kısa ama çok büyük manası var. Manayı mutlaka kitaptan mülahaze edin. Manayı düşünmeden lafızlarda huzur olmaz. Manayı düşünerek bunu okuyun. Yani bir diyor hadişerip ama sen üç oku, beş oku ya. İçine bir şirk gel, bir gizlir ya. Acaba geldi bir şüphe vesvese hemen oku ya. Bu çok sahip hadis-i şerif. Bizim bu terhibü terbabis ders başlayalım belki uşağa üç ay üç ayı geçti. Bu kadar hadis okuduk, hepsi şirkten ve riyadan bahsediyor ve bundan kurtuluşun tek yolu size öğreteyim mi bu duayı buyurdu. Yakında burada da gelecek. Duaların kitabı 266 267'de Rabbim okumaya amel etmeye muvaffak eyle amin. Sallallahu Teala ala seydine Mevlana Muhammed ve ali ve teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خائر خلق كله منه محمدٌ سيدٌ طابت مناقبه محمدٌ صره الرحمن في النعام مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيب كظايا للخلق الخلق كلهم